Allahü Teala azze ve jel fi kitabihi ilk erim auzu billahi min ash-shaytan irrajim İsmi Allahirrahmanirrahim ve al aṣrî inn al-insan l-fī kusr illa al-lazīn ʾāmanu ve tawassul bil-hakk ve tawassul bil-sabr. Sadakallahul azīm. Asra zamana zamanın önemli vakitlerine ve yüzyıl ikindi gibi özel zamanlara yemin olsun ki bütün insanlık zarar ve ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, salih ameli hakkı ve sabrı tavsiye olarak ortaya koyanlar hariç. Sevgili müminler, yeni bir bayramdan çıktık. Dolayısıyla senede iki defa karşılaştığımız bir özel gün ve günleri geçirmiş olduk. Ne kadar liyakat kesbettik ümmet olarak, ne kadar sevinip eğlenmeye gücümüz ve takatimiz kalmıştı. Onları bir tarafa bırakarak öyle özel zamanları geçirdik. Bundan sonra ne kadar bayram idrak edeceğiz bilmiyoruz. Mümkün ki geçen sene bizimle bayram yapanlar bir kısmı bu sene farklı bir alemi yaşıyorlar. Gelin böyle özel zamanlarda zaman kavramını tekrar bir gündeme getirelim. Zamanın kıymetini ne kadar idrak ediyoruz bu vesileyle bir değerlendirmiş olalım. Türkiye'de yaşayanların Sadece yüzde dördü dergi okurken, herhangi bir kitabı halkın sadece yüzde dört buçuğu okuyabiliyor iken, yüzde doksan televizyon seyrediyor. Yaşadığımız bu topraklarda her akşam ortalama dört saat televizyon karşısında insanımız vakit geçiriyor. İnternet kullananların büyük çoğunluğunun ki yüzde doksan civarında, chat, oyun ve çirkin programlarla meşgul olduğu ancak %10 civarında kullanıcının ticari, bilimsel, fikir, yorum veya dini içerikli programlarla ilgilendikleri istatistiklere konu ediliyor. Spor, televizyon, spor, müzik, televizyon, internet derken insanları kendine modernizm tutsak ediyor. Artık cep telefonsuz İnternetsiz insanlarımız yapamıyor. Ve bunlar giderek bağımlılığa ve uyuşturucu görevi üstlenmeye gidiyor. İnsanımızın tabii ki çok önemli bir nimet olan zamanını kemiriyor. Hayırlı işlere, hayırlı faaliyetlere vakit kalmıyor. İnsanımızın günde ortalama 4 saati televizyon ve bilgisayar karşısında geçerken bir iş günü 8 saat olarak kabul edildiğine göre televizyon karşısında kaybedilen saatlerin toplamı bir kişi için her ay 15 iş günü. Günde 5 saat, hadi bilemediniz 6 saat insan için uyku yeterken hatta nice insan 5 saat veya daha azıyla zinde bir hayat sürebiliyor iken o kadar uykuya zaman ayırdığı halde 8 saatini hatta daha fazlasını uykuyla geçiren insanımız. Diğer vakitlerini de gafletle Allah'tan uzak bir şekilde yaşayabilen, yer yer kahvehane'lerde vakit tüketen insanımız. Evet. Basit bir hesap yaparsak günde yalnızca 6 saat uyumak bile 60 saat uykunun, 60 saatlik ortalama bir ömrün 15 saat, 15 yılını e, ne yapıyor? Tüketiyor. 6 saat, e, 60 senelik bir ömrün 15 yılına tekabül ediyor. E, uykuda geçiriyoruz. İşte delikanlılık çağına kadar, 15 seneyi de çocukluk e, vaktiyle, e, hayatın ne olduğunu tam anlamadan geçirdiğimizi ve yok saydığımızı düşünelim. Temizlik, giyim, kişisel bakım, eğlenme, dinlenme gibi şeylere ayırdığımız zamanlarda 60 yıllık bir ömürde insanın en az 5 yılını aldığı düşünülüyor. 5 yılda yeme içmeye, yiyip içtiğini boşaltmaya, hastalığa harcanılan zaman bir de büyük şehirlerde yaşıyorsak ki hepimiz öyleyiz günde 2-3 saatin trafikle vakit geçirildiğinden en az 3 yılda trafikte vakit geçirmiş oluyoruz ömür boyunca. Günde 8 saatten 60 yıllık bir hayatta 12 yılı çalışmayla geçiyor. Dolayısıyla başka ibadete, hayırlı faaliyetlere hiç mi hiç zaman kalmıyor. Dolayısıyla dünyevileşmenin zamanımızı nasıl böyle... İslami ve insani değerlerin dışında bizi tükettiğini, bizim de zamanımızı tüketirken aslında tükendiğimizi, küçük bir hesap bile kendini gösteriyor. Sıradan bir insan olursak, yukarıdaki hesaba göre okumaya, düşünmeye, yaşamaya, gelişmeye, Allah'a hakkıyla kulluk yapmak için faaliyetler yapmaya hiç mi hiç vaktimiz kalmayacak halk tabiriyle bir ot gibi yaşayıp gitmiş olacağız. Aslında ot Allah'ı zikreder ve nice faydalı yönleri vardır. Başkalarına hizmet eder. ve Hatta insanlara, başkalarına hizmet etmeden yaşayan nice insanlık var ki ot gibi de demek otlara hakaret olabiliyor. Öyleyse ortalama insan sınıfından çıkmak yukarıdaki hesabı alt üst etmek, insan olduğumuzu, zaman nimetini en güzel şekilde kullanarak göstermemiz icap ediyor. Modern insan, ortalama vatandaş yukarıdaki hesaptan anlaşıldığı üzere, bir gün bile dolu dolu yaşamamış oluyor. Allah'a ayrılmamış, Allah için tahsis edilmemiş günler, boşa geçirilen günlerdir ve ee, bu noktada ayeti farklı anlamdan, bir de bu anlamla değerlendirmek uygun olur. Ahirette Allah onlara, yeryüzünde kaç yıl yaşadınız diye sorar. Onlar da bir gün veya bir günden daha az, günün bir kısmı kadar dünyada kaldık. İşte bilenlere sor diye cevap verirler. Allah buyurur ki, Sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bilmiş olsaydınız dünyadayken ve ona göre davransaydınız. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri gelmeyeceğinizi, getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Ee, diye cevap verir Allah. Mü'minun Suresi 112 ve 115. ayetler. Ve yine Ey iman edenler! Allah'ın ve Rasûlü'n size hayat veren mesajlarına e, icabet edin, onların çağrılarına uyun denilir. Enfal suresi 24. ayette. Demek ki Allah'ın ve Rasûlü'nün daveti bize hayat veren mesajlardır. O davetlere uymayan hayatı yaşamamış, e, hayat süren bir leş gibi, bir ölmüş e, bir durumda, fiziksel bir hayat sürse de insani bir hayat sürmeyen bir kimse olarak değerlendirilir. Öyleyse Allah ve Rasulünün mesajlarından uzak, şuursuz yaşayış, yaşamak değildir. Hayattan, gerçek hayattan uzaklaşmadır. İnsanın bir gününü bile gerçek anlamda yaşayamaması demektir. Günümüz insanı sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, hesaba çekilmeyecekmiş gibi yaşıyor. Yaşadığını sanıyor. Dünyaya imtihan için değil, geçim ve seçim için geldiğini düşünüyor. Dünyevileşmenin daha dünyadayken, avans cinsinden cezalarını tadıyor. Zamanın bereketini yok edecek şekilde, onu harcıyor, aslında kendisi harcanıyor. Teknolojik aygıtlar hayatı kolaylaştırıp, Modern insan için bolca boş vakit ayırmayı hedeflediği halde insan boş vakti olmadığından hep yakınıyor. Kitap okumayı, ilimle uğraşmayı, İslami faaliyetleri tavsiye ve teşvik ettiğimiz zaman tamam haklısın geleceğim yapacağım ama çok yoğunum, hiç boş vaktim yok diyebiliyor insanlar. Ve herkesin ağzında kolay bir mazeret olarak nakarat gibi tekrarlanıyor bu ifadeler. Aslında hepimiz için şu hakikat söz konusudur ki, önem verdiğimiz ne ise, o önem verdiğimiz şeye vakit ayırabiliriz. Vakit ayırmak, önem vermeyle ciddi manada uyum sağlayacak bir ifadedir. İbadete okumaya hiç zaman ayıramayacak hale gelen insanlık, ibadet için, kulluk için yaratılan e, insan önem sırasını alt üst edebiliyor ve işinden, gücünden, eğlencesinden vakit kaldığında eğer vakit kalırsa yorgun argın artık zamanlarını mümkün ki Allah'a ve dine e, nasılsa verebiliyor. Kulluktan çok daha önemli şeylere öncelik tanıdığı için Allah'a ayıracak vakitlerini olmasa da olabilecek şeylere öncelik vererek kulluğu gerilerde bırakıyor. Yorgun argın ve en verimsiz zamanlarını İslami çalışmalara verdiğini düşünüyor. Habire koşturup duruyor. Niçin? Ekmek parası için. Gerçekten ekmek mi bu kadar pahalı, cennetten daha kıymetli yoksa ekmeği bu kadar yücelten insan mı? Çok ahmak tartışılmıyor bile. Halbuki her anımızdan hesaba çekileceğiz. Zerre miktarı hayır ve zerre miktarı işlediğimiz şer karşılığını mutlaka ahirette göreceğimiz hususlar olacak. Zilzal suresinde beyan edildiği gibi. Hadis rivayetinde de kişi kıyamet gününde mutlaka şu hususlardan sorulacaktır denilir. Bunların cevabını vermeden hiçbir yere adım atmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden? gençliğini ne işte harcadığından, malını nerede kazanıp nerelere harcadığından, öğrendiğiyle ne derece amel ettiğinden. Ki Kur'an'daki ayetlerin tefsiri mahiyetindeki bu rivayetin sahih olduğunu düşünüyoruz. Ölmeden o büyük hesaba muhatap olmadan önce kendimizi hesaba çekmek, zamanımızın kıymetini bilmek zorundayız. Hani Bir taraftan vakit nakittir denilir. Halbuki Vakit nakit değil, nakitten çok daha kıymetlidir. Nakitlerle vakitler satın alınmaz ama vakitlerle nakitler elde edilebilir. Böyle dediğimiz halde insan nakit nakti boşa atmıyor, lüzumsuz yere kullanmamaya çalışıyor ama nakitle eşdeğerde gördüğü vakti öldürmeye çalışıyor hatta. Ne suç işlediyse vakit öldürmek kimileri için? çok kıymetli bir iş gibi görülüyor. Katilliğin ya da intiharın bu kadar trajikomiğine gülmek değil ağlamak gerekiyor. Hatta felekten bir gün çalmaya kalkıyor kimileri. Eğlenmenin adını böyle koymuşlar, gayrimeşru eğlenmeye. Aslında feleye ya da şeytana zamanını, gününü çaldırdığını fark etmiyor insanlar. Zaman kelimesini sağdan sola doğru okursak namaz diye okumuş oluruz. Bu sadece bir e, rast gelme olarak düşünülebilir. Ama işi derinlemesine tahlil ettiğimizde zaman namaz zamanıdır. ibadet zamanıdır. Namaz zamanı planlama ve doğru kullanma alışkanlığı insana kazandırır. Atatürk devrimlerinden önce yani devlet dine namaza engel değil hizmetçi iken zaman namazı değil namaz zamanı yönlendiriyordu. Bilmem için içimizde ne kadar kimseler bilir. Eskiden öğle namazı hep saat 12'de eda edilirdi. Öyle ezanı ile saatler 12'ye ayarlanırdı. Ezan saati yönlendirirdi. Saatler namaz vakitlerini yönlendirmezdi. Ezanı saatler 12'ye ayarlardı. Ayları yine e, takvimler değil, gökteki ay belirlerdi. Günün girişini, Ramazan ayını, bayramları, devlet değil, tabiat belirlemiş olurdu. Yani tabiatın sahibi ve hakimi, Allah'ın belirlemesine tabi olurdu insanımız. Saati ayı belirleyen düzenler, Artık orucumuza da, namazımıza da müdahale etmeye başlamış oldular. Doğayla bağımızı kopardılar, takvim yapraklarına mahkum ettiler. Namaz vakitlerini güneşin doğuşu, yükselişi, batışı, fecri sadık yani doğadaki ilahi sünnet belirlerken hiç tartışma da çıkmıyordu. Tabiatın saati yanılmıyordu çünkü. Batıdan ithal edilen modernite ile birlikte mekanik ve planlanmış saat, ve takvime endeksli ay ve gün anlayışı ümmeti daha bir parçaladı. Takvim farklılıklarından öte bayram ve ramazanların da farklılıklarını getirdi. Her ramazan ayında hilal mi takvim mi tartışmaları, sahur vakti, sabah namazı vakti münakaşaları hep zaman ölçüsünü Allah'tan bağımsız kullanma konusuyla ilgili değerlendirilmeli. Atatürk devrimleriyle birlikte saatler de, adetler de, ameller de namazla bağını kopardı. laikliğin namaza ve vakte yansıması herhalde bu olsa gerek. Evet, namaz ve diğer ibadetlerimiz bizim günlük hayatımızı belirlemeli, yönlendirmeli. Günlük hayatımız ibadete, namaza benzemeli. Ve namazı biz Hayatın merkezine, ibadeti hayatın merkezine koymalıyız. Bir iman bilinciyle. Ee, yani onu parantez içine aldığımız bir unsur olarak, e, boş zamanlarımızda e, Allah'a sunacağımız bir husus olarak değil, e, esas yaratılış gayemizin Allah'a kulluk olduğunu, diğer işlerimizin e, parantez içine alınacak, birer teferruattan ibadet olduğunu, esas vaktin ibadetle geçirilmesi, Allah'a kullukla geçirilmesi gerektiğini zaman konusunda yine değerlendirmiş olalım. İbadet derken Kur'an-ı Kerim hiçbir ayetinde ibadet kavramını salt, namaz, oruç için kullanmaz. Günlük hayat için kullanır. Müslüman yaptığını eğer Allah'ın rızası için yapar, yaptığı işler hep meşru işler olur ve yaptığı işleri Allah'ın istediği, Resul'ün uyguladığı usul üzere yaparsa, ne yaparsa yapsın bu ölçüler içerisinde ibadet etmiş olur. Dolayısıyla işte biz her şeyi Allah'ın rızası doğrultusunda Müslümanca uygularsak, hayatımızı ibadet halinde geçirmiş, değerlendirmiş oluruz. Unutmayalım ki zamanın sahibi Allah'tır. Biz onun emanetçisiyiz. Ve emanete ihanet edenler hem haindirler hem de e, nifak alametini üzerinde taşıyan kimse olmuş olurlar. Zamanın kıymetini e, e, zamanla ilgili e, zarara uğrayan insanlardan iyi anlayabiliriz. Söz gelimi e, Beş yılın değerini anlamak için e, e, sınıfta kalmış öğrencilere veya e, zamanını değerlendiremediği için e, e, nice pişman olmuş insanlara sormak lazım. Senenin değerini anlamak için sınıfta kalmış bir öğrenciye, bir ayın değerini anlamak için e, 8 aylık çocuk doğuran bir anneye sorun deniyor. Bir haftanın değerini anlamak için haftalık dergi çıkaran editöre sormak lazım. Bir saatin değerini anlamak için kavuşmayı bekleyen insanlara, bir dakikanın değerini anlamak için trenini kaçıran yolcuya, saniyenin değerini anlamak için bir kazayı önleyemeyen sürücüye, Efendim, hatta saniyenin onda birinin değerini anlamak için olimpiyatta e, madalyayı kaçıran sporcuya sorabiliriz. Ama biz her şeyden önce mümin olarak unutmamalıyız ki bir dakika hatta bir saniye bizim cennetimize veya cehennemimize bedel olabilir. İnsan bir dakikada bir anda e, bir niyet ederek bir amel işleyerek küfre girebilir veya küfürden çıkıp imanla müşerref olabilir. Bir dakika cennete de cehenneme de sebep olabilir kullanmamıza göre. Öyleyse dakikalarımızı, saniyelerimizi, onları var eden Allah için kullanmayıp zaman nimetini harcayan ve kendisi de yarın pişman olacak insanlardan inşallah olmamak için bütün gayretlerimizi sarf edelim. E, zamanımızı veren e, Allah'a zamanımızı ona vakfederek şükrettiğimizi ispat edelim ve zamanlarımıza bereket gelmiş olsun. Nice insan vardır ki yüzlerce insanın yapamadığını küçücük bir hayatına sığdırabilir. Peygamberlerin örneğinde olduğu gibi. Nice insan vardır ki, varlığıyla yokluğu bir olur. Hiçbir eser bırakmadan, öldükten sonra bir boşluk hissedilmeden, yaşar gider. Tabi her şeyin hesabı sorulacağı gibi, nimetlerin en önemlilerinden biri olan zamanın da hesabı bizden sorulacaktır. Bütün zamanlarımızı inşallah ibadet bilinci içinde geçirmeye gayret edelim ve her anımızdan hesaba çekileceğimizi e, unutmayalım inşallah. Özellikle gençlerin e, gençlik sanki bitmeyecekmiş gibi onu tükettikleri, gerekli gereksiz yerlere zaman ayırdıkları ama e, o gençliği de o zindeliği de veren Allah'a şükretmek için e, kendilerini Allah'a vakfetmeyi düşünmedikleri bir zaman diliminde e, Allah'ın gölgesinde gölgelenecek gençlerin e, Allah'a kullukla hayatlarını geçiren gençler olduğunu yeniden hatırlamış olalım. İnşallah e, diğer bayrama kadar kendimizi daha yenilemiş, daha güzelleşmiş hesabımızı, planlarımızı, programlarımızı e, Allah'ın istediği, onun razı olacağı şekilde e, yeniden e, düzenleyen bize yakışan, Müslümanca bir ömür tüketmeye gayret eden, e, Allah'ı razı etmeye çalışan kullardan e, oluruz. Bu ümit, temenni ve dua ile e, inşallah e, günlerimizi Allah e, bayram sevinci içerisinde e, değerlendirmiş olsun ve hepimizi kendi rızasına uygun e, Müslümanca yaşayanlardan eylesin inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'an nizam. Kelamullahi ilmelikil azizil allam. Kema ka'lallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ el kur'an festem'i uleh ve ansı